tamam ben sefer e, kongresi etkinliklerinin tekin, isimini aşağıda istiyorum. E, mekanın biraz küçük e, ama dolu olması e, ve sanırım biraz daha fazla da e, olacak gibi görünüyor. E, Hoşsam diye baba söylüyorum. E, Konuşmacılarınızı ben size kısaca e, tanıtmak istiyorum. E, e, Sıralaman konuşma sırasına göre ve Evden geldiğimizde birkaç cümleyi de çalışma alanları ve konuşmaların konusunda sunmaktadır. Sonrasında çalışmacılara arayacak. İlk konuşmacımız Özgür Söğabey, bugün üniversitesinde politik alanda doğruyu söylemenin, politiklerin imkanı üzerine artıkçadan itibari platformuna kadar da başlayan tartışmaları Ayrı Müzarenz ve Kukuk'un isimlerle Resulbesi üzerine bir deneyim sunacak. İngilizce Mükbey, Doktor Roma'da siyaset ve kasebi ilişkisi üzerine çok bir Romalı Stoğacı Kozor Seneca'nın temelde Kato üzerine politikayla bir bu arada ideal almak ben, ben üniversitesi ve Üniversitesi'nden temelde asabiye kavramı e, çıkartmıyor kavram. Siyaset belgesiyle ilişki de olarak devletin büyük kavramında çatlanıyor. Üniversitesi Hocamız benim e, dönem arkadaşım aynı zamanda ki İstiklal'in da Var, evet. addicti, guyτοz, yeah, smashing, bu haritada biraz geniş hareketlosu modern Alt üzerindeki eee olacak barış barış olarak ve sualcı beraber ve öyle sanıyoruz ki savaşın Olacak. Burada ben şimdi ilk konuşmacıya sözü vermek istiyorum. Bugün ve Poltın konuşmazlığı, hakikat sonrası politik açıdan doğruyu söylemek ve eleştiri. Hemen hatırlatma yapmak istiyorum ve konuşmalarımız 20 dakika sayısının üzerinden ince bir azının aşılacağını düşünüyorum. Ama en son elinden bir yani yarım saat görüş alışverişi için bir bölüm ayırmanın faydalanacağını zannediyorum. Buyurun. Tamamdır. Şimdi öncelikle başlık, çok izahlı olumsuz. hiçbir başlık iyi olmaz. Ee, bir oradan gidiyor. Bu şimdi olsa iki üçü daha kısaya düşürürdük. Yani hele bu kadar süreye bunları sokma ihtimali yok. Ama hani birbirine örtüşen temalar olduğunu düşündüğüm için. Yoksa e, kendisinden hareket ettiğim şey en basit şekilde bu hasıkat sonrası diye çevirmeyi tercih ettim. Belki de çevirmemek gerekirdi. Bu e, ...gönülümüzde çok tartışılan bir tema var. Özellikle Grexit oynamalarından, Trump'la seçimlerinden, post-tunut. Yani post-gerçek dediler, gerçek ötesi dediler, doğruluk sonrası dediler. Ben böyle Antik Yunan'la ilgili tartışmacı hakikat daha uyar gibi geldi diğer bir kat sonrası diyorum. post olarak da bırakılabilir. Bu post tartışmaları e, özellikle şeyde de alevlendi. Yani biraz da internetler dünyada da tartışılmaya başladı. Neden? E, bu 2016'da o Oxford Sözlük, yılın sözcüğü seçti. İşte böyle bir de anlamını verdi. Kamu oyunu, kamu oyunu belirlemede, belli bir konu üzerindeki kanatını belirlemede nesnel hakikatlerin artık önemini yitirmesi, isten kanaat veya duyguların daha öne çıkması. Çünkü bu bir yandan çok yeni bir şey değil. Her zaman böyle değil miydi diyebiliriz. Artık nesnel hakikatler mı oluyordu buna göre diye. Ama e, ya, hele ki politikada yalanlar, dezenformasyon. Bunlar da iyildi. Trump geçim kampanyasında olan şeyler de. Ama bu biraz yeni bir şey özellikle sosyal medyanın sağladığı imkanlarla artık yani daha nasıl söyleyebilir, daha sinik bir ferahlık sunuyor. Kötü anlamda sinik bir yani. yani herkes kendi kişisel kanaatını, hiçbir çıkar, yani kendi kişisel kanaatını ya da çıkarına uygun olan şeyi hiçbir temellendirme göstermeksizin istediği gibi söyleyebilir. Sanki böyle bir eşitlik ve özgürlük havası esiyor. Kanıtlama zorunluluğu yoktur. Yani daha şöyle bir şey de var. Yani politik liderlerin yanlış dünya görüştü, görüş oluşturmalarından da ötürü bir var Çoğu şeyi yanlışları bile biliyor zaten yananları. Yani doğru söylemiyor olabilecekler biliyor. Ama bunun önemi yok. Zaten yalanlar canzikse. Böyle bir şeye derdi yoktur. Yani e, daha işe yarıyorsa. Yani bu bir anlamda gittikçe, biraz kendi dilimizde söylersek, doğruluğun etik ve politikadaki etkisinin silahlarını ki eleştiren ve dönüştürücü gücü oradan geliyordu. Tamamen yitilmesi. Yani gittikçe yitilmesi ve kötü anlamda tam bir sinirizmli olması. Hani, şey yapımda söylersek bilmiyorlar mı yapıyorlar değil. Biliyorlar ama yapıyorlar. Artık gittikçe bu etkinin azaldığını görüyoruz. Postuluk politikada e, aynen de söylediğim gibi artık politikada yani bir yandan da şöyle bir sanki bağışıklığı var. Yani gidip de bir yalan yayıldıktan sonra doğrulamayla çürütemiyorsunuz. Ayrı bir kurban. Herkes kendi yalanını söylesin. Sorun değil. Hangisi daha cazip etkili oluyorsa, duygusal olarak hitap ediyorsa işe yarıyorsa olabilir. Yoksa dediğim gibi bu yeni bir şey olmadığı gibi bir yandan biz zaten post etini gördüğümüzde yeni felsefede, çağdaş felsefede tartışmalarından yani 80'lerden bir yana post gördük mü? Post modernite söylüyoruz. Bütün postla, inerden, durum ve kuruluklar zaten toplanmıştır bundan. Yani onlar çoktan nesnel bir doğruluğun mümkün olmadığını söylediler. Ama bir yandan da hani onu bırakalım sadece sonrayla felsefeyi de bitirdik, tarihi de bitirdik, ideolojiyi bitirdik, bitirdik hepsini sonrasında yaşadığımız övrenin de sonrasında yaşadığımızı zaten söylemiştik. Ama tam orada da yani o yüzden de postmodernite her bir bugün, hani bugün de bu işe biraz akademik bakmaya başlayanlar postmuda. Sadece iletişim çalışmaları içinde hani yanlışları ya da buna karşı ne yapılması gerektiği değil de, yani bu felsefe burada ne yapabiliriz sorusunu soranlar. ilk döndüğünde suçlayacakları şey yani birinci suçlu belli, postmodernite. Sonuç olarak postmodernite bu nesnel doğruluğun imkanı olmadığını, olgu diye bir şeyin mit olduğunu ortaya çıkarmıştı. Yani o zaman da hani haber masasını söylediğim gibi, e sen bir tane kriter bırakmadın, ile yanlış arasında hiçbir şey bulamayız. O zaman etik ve politikada hiçbir kriter olmadan nasıl özgürleşeceğiz demiştim kabaca söylenirsem. Ama o zamanda bir sorun vardı. Biz bugün mesela postmodernite modernite taşımasını tartışmıyoruz. Gittikçe sönümlendiriliyor. Neden? Bir anlamda çok kısır bir yere dönmüştü tartışmalar. Çünkü i̇şte öyle bir yere gelmiştik ki bunu da böyle bir kabaca söylersek sanki böyle bir tıkoloji işleri bir şantaja dönmüştü. Ya bilgilim, bilimin, felsefenin nihai bir temeli olsun. Ya bir nesnel doğru olsun. Ya da sen mutlak göreceksin, iyilisin, bütün e, karşı aydınlanmayısın. Başka şansı yok. İkisi arasında yol yok çıkıyor. Hakikaten çağdaş tartışmalar gayet de grift. Bunların arasında bir sürü yol ve konuma ihtiva ediyor. Ben de o yüzden yani ilk çıkış noktam şu Bir yandan böyle dendiğinde e, birinci suçlu gerçekten postmodernler gibi geliyor. Öte yandan da ikisi arasında karikatür edip bakmakta da fayda var. Yani bir tarafta hani evrenselmiş gibi gözüken doğruların aslında nasıl tikel bir, e, hegemonik bir tikelciliğin maskesi olduğunu ortaya çıkaran ve doğru, büyük artı doğru yerine, doğruluklar, farklı doğruluklar üzerinde titiz, sistematik, yorumlayıcı, düşünsel yaklaşımlar geliştiren bir aksından bahsediyoruz ki bu sadece post zirveye ulaşmamış. Ondan önce 20. yüzyıl başından totalitarizm deneyimler gelen önemli bir e, hele politikanın hakikatla girmeyeceğim ama felsefe politikanın uyuşmazlığı, kanılar çokluğunu karakterize eden politikanına felsefe girdiğinde Platon'dan beri istemeye değiştirdi ve oradaki çokluğu, çoğunluğu götürdü. Neyse, sadece buraya giden yolda her zaman şeyi kabul ettik artık. Hakikatin kendisi totalitar olabilir. Demokrasilerde istenen şey çoğunculuk döküyoruz. Bir yandan da böyle bir artı alanı var. Öte yandan şu da gerçek ama. Yani bunun yerine alternatif yaklaşım değişimi işte. Aklın radikal bir top yükünü, <gülüyor> umhasına yönelik eleştirilerde ve i̇şte o zaman da e, tam da bu şeyin beslendiği, deyimlerindeyse bugünkü post-tumuk politikacılarının ki e, hele ki bu arada şunu da söylüyorum. Öyle deyince Trump dönün Brexit dönün de biz Türkiye'de bunu iyi biliyoruz. Post-truth politikasının olduğunu. Yani şey de hep söyleniyor, bu işi en iyi yapanlardan bir tanesi e, Erdoğan'dan şeydir, e, Putin'dir deniyor. Çünkü bir de şu tehlikeden bahsediliyor. Güçlü demokrasi yoksa, doğrulama ekonizmaları azsa, muhalif basının kendisi e, baskı altındaysa post politika iyice tehlikeli bir yere gidiyordur. Keza ondan sonra gördüğümüzde de eğer bütün bu eleştiri silahından Doğrunun kendisi arındırıldıkça sadece doğrumuş gibi hissedilmek yeterli hale geldikçe e, tam da bu postmodernitenin bize özgürlük olarak sunduğu atmosferin atılıyor. Yani neydi? Elitizm karşıtı. Bütün yüksek baş aşağı ayrımlarla ilgili. Bilgilerde birinin bilmesi ve temsil iddialarının hepsinin sorunsa anlaştırılması. birbirinden, ölçüklerin döviz hükmü, hadi diyelim böyle. E, bir yandan da bütün demagoglar ise demokajlarını nerede örüyorlar? Bütün sözlerin kendisi herhangi bir doğruların kazıması geldiğinde Hemen bir enternikler düşmanı, elitizim düşmanı. Yani, yani demogojinin, demogojik söyleminin ördüğü yerde bir yandan bu ferahlı olguda kesin. Şimdi tabii bu, hani felsefe ne yapabilir burada güncel esinler? Elbette bunda karşı şöyle girişimler yok mu var? Ne var? Yani akademideki farklı izlenimlerden olsun, hani sadece elbette felsefeden değil, felsefeye bazen aradırgı oluyor bu yıllarda, politik moalif gruplardan, gazetecilerden müzelden, yani, eleştirmenlerden, böyle bir avlar e, kurma. Değil mi? Bazen doğrulama, bu tür yalanların ilerlemesini engelleyen mücadele hatları kuruluyor. Benim de çıktığım, acaba burada, bu tür mücadele hatlarını bir yandan da bilgilendirecek felsefe naklediyor. Eleştiren bir felsefe söyle burada nerede duruluyor? Çünkü basitçe şu da değil artık. Dediğim gibi modern teknolojinin kendisine baktıktan sonra, artık diyelim ki, bu tür bütün pratikleri bilgilendirecek önceden hazırlanmış bir felsefi kurgunun kendisi, postmodernlerin de inandırıcı değil. Öyle bir şey yok. Bütün pratikleri uygulayacağımız bir doğru. Gidip de mesele Aman hiçbir tipeğinin olmadığı saf devrenseli bulalım, herkese yardımcı olsun kriter çok zor gözüküyor bu gözüküyorlar. Yani Habermas gibi birilerinin en çok gidebildiği yer tarihsel transandantellerler, yarı transandantellerin birisi. E, mesele o değilse o zaman belki de yardımı en azından benim düşündüğüm şeyden anlatılmak lazım. Yani pratiklerin kendi arasını birleştirecek, önceden bütün pratiklerin hepsi için bir teori değil, aralarını geçip yapabilecek bir eleştiren düşünme kriterler lazım. Bunda da suçlular arasında bakmak. Yani olan şüpheli mesela FUKO. E, FUKO'nun kendisi çünkü bu tür ortam, bu tür bir düşünsel ortamın oluşturması da kendisine dönüldüğü, yani hani tam haber basında birinci suçladığı şeydir. Bundan genç hafızakarlar de var artık anarşist olarak çıktılar. Bu hafızakarlar da bize şey yaptılar, telsi pekler, modern teliği kazanımdan attılar deniyor FUKO. FUKO yardımcı olabilir gibi biliyor. da özellikle tam da bu doğruluk, iktidar ve e, etik arasındaki ilişkileri incelediği parèsya analizine e, bu işte yakındır denilebilir. Parès sandesi parèsya ya da doğruyu söylemek, hakikat anlatmak anlamı size. Örme düşüncülüğün sol ikiseni size odağında yer alıyor. Bir yandan da biraz önce söylediğim postmodern ve yöntem eleştirileri karşılama çabası da bir ürün. Nasıl bir ele, yani eleştiren eleştirel felsefenin bir sol bilimi yapmaya çalışmalarının odağında yer alıyor. Ve bu çok şimdi benim de amacım bu tabii ki bu Kolej'de Fransızlıkçılarının e, son iki serisindeki bütün bu karma karışık tarihsel analizini yelenmekteydi. Biraz çok kısmi, yani kopandan çok kısmi bir şekilde, burada genellikle atlanan bir kısmını alıp, yani bir yandan da aslında tam daha bu mü, yöp, yöp, yöp dedikleri gibi, bizim bugün bunu düşünmemizde işe yarayacak bir iki şey çekebilir miyiz diye düşünüyorum. Buradan neleri çekebiliriz bu Paris'e arasını? Paris'e kendisi de en azından e, tam hepsi çevrimese de, Amerika'daki, Halbuki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki çevrim işte 2000'den beri doğruyu söylemek diye var. Kısmi bir özet. Oradan da biraz bildiğimiz bir partan var. Orada güveniyorum. Şimdi bu Paresa e, analizinin kendisi şüphesiz bir politik bir nosyun. Ardından etik bir nosyun edemiş şu. Fuku da bunu tarihsel bir analiz yapıyor. Ama bir yandan da tabii kökensel anlamı üzerinden ilerleyip bir söylem dramatiği dediği bir analizin kendisiyle ilerliyor. Bu hat üzerinden atlanan bir parçayı bulmaya çalışıyor. Genelde fazla alınmıyor. Belki de haklı olarak anladığım ama bizim bu iş, bağlamda işe yarayacağım düşünüyorum. Şimdi Paris de, tamamca söylüyorsa Paris de kendisi e, her şeyi konuşmak anlamında geliyor. Paris. Panre yapıyor diyor. Ama burada tamamen hemen bir olumlu-bolumsuz anlam var. Artık bu anda Olumsuz, boş boşu fazlalık, patavatsızlık. Yani bazen de kötüseldir. Yani kötü niyetli olabilir. Yani ağzına gelen bir ölçüsüz bir şekilde söylemek. Ama olumlu anlamda bizi ilgilendiren ise tam da hakikati hiç böyle retorik, süsleme, şubu yapmadan olabildiğince, açık bir şekilde sunmak anlamına geliyor. Ama tabi bunu diyor Foucault, iki koşulunda düşünmeliyiz. Birinci koşulun kendisi, burada Pares'ın, ya da bunu söyleyen olarak da, özne olarak Paris Parasiestes olmanın koşulu, bu antik günahdaki, bu kavramın karşıladığı pratiğin kendisinde, söyleyenin, doğruyu söyleyenin, söylediği doğrulukla arasında yakından bir bağ olması lazım. Yani burada doğruluk öznenin varlığı arasındaki bir bağ işaretleniyor. Yani ben, Parasiyestes'ten söylediğin doğruluk, tereddüt bir şekilde kendi inandığın doğruluk olduğunu söylemeli ve doğruluk tarafından sınırlandırılmayı, onun beni tanımladığını toble etmeli. Hemen karşılaştıralım retorikle, yani hatipin kendisi, ya da retorik ustasının kendisi inanmadığı ya da tamamen inanmadığı bir şeyde zaten hatiplik midir? İnan, inanma ya da kısmı inan herhangi bir şekilde bunu savunabilmesi adıdır. Burada ise birinci olarak inandığın doğruya. E, söyleme şartı diyor. Ama bu daha çok hiçbir işte açık şart değil. Şüphesiz ikinci koşul tam da bunun bir anlamda bir tür kanıtını oluşturuyor. O da risk koşul. Yani her hakikati söyleyen her inandığı hakikati söyleyen ben de, matematik hocası da bunu söyler. E, değil mi? inandığı şeyleri anlatıyor yani öğrencilerine. Parasiyestes olmaz. Bir yandan muhatabı olan kişi ya da kişilerle ilgili bir tür risk anlıyor. Ama bu risk öyle bir yelpaze gibi düşünüyor. Mesela ben burada bunu söylediğimde, bu riskin kendisi bana şiddeti yöneltmesin. Birileri kışkırtmasından ya da statümü kaybetmekten, arkadaşlığımı kaybetmekten, bu ister ki kişilerle ben mecliste ya da mahkemede de olabilir, özgürlüğümü kaybetmeme, işimi kaybetmeme, hatta hayatımı kaybetmemek kadar uzanan bir risk olmalı. Yani bir anlamda doğruyu söyleme cesaretidir diyor. Damla o olduğu gibi. Hakikati anlatma cesareti olmalı diyor burada. Tabii bu risk uzunluğu kendisi o yüzden hani böyle bir estantale canlıysa matematik hocası değil, ya da burada benim anlattığımda keza değil. Muhtemelen tam da mesela hani şeyin verdiği örnekle Foucault'un, e, Platon'un kendisinin, Fiyozof'un kendisinin, değil mi bu Sicilya ziyaretlerine, pardon Silakusa ziyaretlerine gittiğindekinde, tirana karşı onun davranışlarının sonuçlarını, adaletsizliği ya da zalimliğini söylemesi, burada bir pareyse öldü. Çünkü bir retorik, bir temkinli dile hiçbir şey edilmiyor. Apaçık bir şekilde kendisini öldürtebilecek bir sonra köle olarak sattırıyor diyorsunuz öfkelerden bir taraftan sonra. Hayatımız zorluklanıyor bir yandan da Platon. Burada apaçık bunu söylemesi örneğiyle düşündüğümüz. Bir yandan burada riski kendisi tam da bir adeta doğru sözlü olmanın kanıtı. Doğruluğun kanıtını burada bir etik erdemle görüyoruz. Bu yüzden bu riskin işaret ettiği bence bir de bu paresta sahnesinin nasıl kurduğuna dair iki tane olsun. Yani birincisi ne olursa olsun paresta. Yani Platon belki de aynı şeyi öğrencilerine akademide anlatırken söyleseydi burada pare da olmazdı. Yani İktidar ilişkileri bakımından asimetrik bir konumda oluyor. Parese aşağıdan gelir. Düşüsün konumda olmalısın ki risk alasın. Yoksa almasın. Bir de söylenen şey de e, krala sen ne kadar adesisin pareses de olmaz. Cesur olmanla değil diye bir şey oluyor. Hazmedilmesi kolay bir şey olmamalı. Yani eleştirel ve dönüştürücü işte bir konumda. O da ne olmalı? Gerektiğin saptakış yapmalı. Şiddete yönetme eğilimi olan bir şey olmalı. Yani seçmeye çalışıyoruz. Biçimsel koşullara eksemiyor eee gene retorikle karşılaştırdığımızda retorik mesela katibin kendisi ve kurduğu ilişkili düşün buaktadır. Baş tarafta belli bir kılıñar, düşünceler, duygular uyandırma sanatıdır. Hem zaten doğru da inanda olmasına gerek yok. Bir yandan da baktığımızda kısıtlayıcı bir ittibar bağlamı var. Paresiastik bağ ise eğer böyle bir anlaşma ve uzlaşma olacaksa paresiastik bağda bu baştan bozulma ihtimali de var. Tam tersi bir yerden başlıyor. Önceden ya yani sonradan bir bağ olabilir. Ama ilk önce bunu bozmayı göze almadan parasyastik anlaşma olmaz derdi. Keza mesela orada Tihonsos, o, e, Silakuzalı Tiran'ı kendisi öf öfkelenip Platon'u susturmasa, köle olarak satın bunu diye huzurundan kovmasaydı, mesela orada neyi gösteremediler? Aslında karşı, karşı taraftaki acı verici doğumluğu kabul etme cesaretini gösterdi. Gösterseydin parasyastik bir bağ orada doğmuşlar retorikten hariç olarak. Buradaki karşı tarafa etik bir sorumluluğunu kabul etme cesaretini bırakan bir doğruluktan bahsediyoruz. Tabii böyle dediğimizde bu doğruyu söyleme meselesinde tek sahne de bu değil. Doğruluğu söyler. Doğruyu söyler Özlem, bu şekilde ilişki kurdu. Özellikle pares sayı, yani antikyolun kendi özellik durum olduğunu uzun uzun alır. Yani burada farklı doğruyu söyleme türlerini neredeyse böyle açık ve kurumsallaşmış halde gözüktüğünü de anlatır. Bu da üç tanesiyle karşılaşmıyor. Bu bana çekici gelen bir karşılaştırma. Sonradan belki de günümüzde felsefeyi de düşünmek için e, içelimleri olduğunu düşündü. E, bu karşılaştırdıkları artık farklı doğru sürmeyiz. Bunları kişi kişileştirerek de karşılaştırma. tip kişi durmadan aynı konumu işgal etme, öyle düşünmemeliyiz. Bu söylemlerin kendisi bir kehanetler, bir bilgelikler, bir de öğretme ya da teknikler. Paris'a da dördüncü Şimdi kehanet dediği, kehanet söylemini kendisi ise, hani Parisiyastas ile da, kendi söyleminde kahit biraz hızlı geçeceğim bunları ama ee, sonra toparlayamam diye de korkuyorum geçiremem diye. Kendi söylemimin kendisi de kahit paraseyas gibi. Neş <gülüyor> takımı kaldı. Ne dakika kaldı? <gülüyor> tamam ben giriş çok yaptım sonra sonra. <gülüyor> yani önemli değil. Mevzunun güzel olduğu şey olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki ileride hepimizin çalışabileceği diye kendini toparlamaya çalışıyorum. Tamam o zaman son parçayı atlıyoruz. Ee, bu, bu söylemlerin kendisi, Kâhin'in kendisi, kendisi, bir beş dakika belki birazcık şey yapabiliriz ya da üç beş dakika. Yani, tamam. Ee, Toparlayalım. Başlıktan belirgin zaten. Söyleyebilir miyim kendimi denirsen? Kâhin'e söyleyebilir <gülüyor> miyim? Kâhin, e Kâhin birazcık daha çünkü üç bakımdan farklıdır. Bir, kendi adına konuşmaz. Kâhin Tanrı'nın sözleriyle dile getirir. Parasiyestes, e, doğruyu parasiyestes, her zaman kendi adına e, konuşmak zorundadır. Kahin dağsı ne? Nerede? Bir aracık konumuşunda da vardır. Gelecek hakkında konuşur. Ve muğlak ve bilmeceli konuşur. Değil mi? Çatal denilir. Parasyastes ise gelecek değil, olan hakkında konuşur. Ve sivri dinler. Değil Tam illet dillerle karşılaştıracaksak. Ve zamansal olarak da hani Parasyastes'in kendisi gelecek hakkında e, konuşmadığı gibi yani onda görülmeyen şey... Diğerlerine kehaneti söylemek ve kehan bize görünmeyen bir şeyin nefretini anlatır ama zaten deyimlerimiz ontolojik bir engel yüzünden görmeyiz. Zamanlı yapısı yüzünden geleceği görmeyiz. o yüzden anlamaya çalışırız. Diğerinde ise kendi kusurlarımızdan, zayıflık, ilgisizlik ve da ahlaki kusurlarımızdan körleştiğimiz şeyleri söyleyen bir parası yazmıyorsa. Tam etosanırıdır. Bu ise yaz gereğindir. Bilginin kendisi ise, İstihar sebecileri daha bilgi bir anlam olduğunu söylenebilir. Bilgi ise olan hakkında konuşur, kendi hakkında konuşur. Ama dünyanın akıtı, eşya, eşyanın tabiatı hakkında duruşur bilgenin kendisi. Parasyastas ise olanın hakkında ama tam da hani tam da şöyle karşılaşabilirim. Bilge'ye, Antikünan'daki böyle literatürde genellikle böyle zaten sadece kendisine danışıldığında konuşan mesafeli, ketum, ketum bir karakterdir Antikünan Bilgesi. Diğeri ise tam da Socrates'ın arada göründüğü gibi Parasyastas, sorumluluk adleder, at sineği gibi ısırır, durmadan zaten söylemeye yönelir. Ve dahası bir da bir bağlantılı durumda ilgili bir şey sorulduğunda bilginin cevabı değil. insanlığın genel durumu o koşulların ötesindedir. Hemen bunun da basit anlamının yolu akademisine politik bir güncel soru sorulduğunda, o antik bir anlamda örgüseye başlarım ama bir de onda ilgili bir şey söylemez. Para siyaset ise tam da bireylere kendi kişisel kabahatlarını, eyleminin sonuçlarını tamamen tikerde tekip olanla ilgilidir. Onun bıraktığı şey yine bir yorumlama, anlama çabası değil, bilgilikini de anlamaya çalışırsın. Yelen durumlara cevabını duyurma nasıl yönderebilirsin? Diğerini de etik bir sorunlukla beklersin. Teknik ya da öğretme dediyse, biraz önceki öğretmenin olduğu gibi de atlayabiliriz. atlayabiliriz, atlayabiliriz. Antiklalatik türkünü karşılama, cimnastik öğretmeninden baraj vermeye kadar teknik hakkında konuşup, risk yok diyebiliriz. Burada tam tersine, öğreten ve öğretilen arasında paylaşılan bir bilgi temelinde bir dostluk olur, tanıma olur, bir meslektaşla eğilen bağ vardır. Parasiyas'ta ise baştan bunu kışkırtman lazımdır. Bu kışkırtmıyorsa bu bağ kurulmaz. Şimdi şunu da dedim, bunlar tek tek kebeklerle Moğolada gibi tek tek de durmadan ayrı canlılar gibi doğuda durmuyor. Fuku burada biçimsel bir şekilde söylem dramatiği dediği şeyi bilmek için. Yani doğruluğu söylememesi, kendisi bunu söylem dramatiği demesinin sahnesi Epistemolojik araştırma evinin şuna geçmesiyle değişir. Biraz atlayıp bir soru bırakmayın. Bir tiyatro gibi, sahnesi gibi nasıl bir soru Özneler kendilerini nasıl doğruyu söyleyen olarak görüyorlar. Diğerleri onları nasıl bu doğruyu söyleyen diye itibat ediyor. Mesela bir özellik konterleri düşünür Ve ondan sonra daha sağ ve özlede temelini bulmayan bir şeyden de bahsettiğimiz anlamına görüyor. Çünkü sahne denilen şey özneyi önceleri. Onu da yapılan Hangi koşullarda çıkıyor? Ve bu söylerler nasıl bir araya geliyor? Yani burada durmasak da çocukları işte böyle haksızlık etmek lazım. Bütün hipotez gibi biçimsel bir şey atıp incelip bırakmasın. Gayet de tarihsel pratiklerin içinde gelişimi üzerinden gidiyor. Dediğinden yanlış anlaşılıyor. Ve burada da mesela, bunlar hep birleşimler halinde buluyor. Antik Yunan'da mesela sıklıkla der, Aile ve Bursa'da, Pare, Paressa diye ee, bilgeliğin kendisi bir araya geçir. Yani bu Antik günahında Roma'daki atlet tanıştığında şunu hissederiz. Yani eşyanın tabiatını anlatırlar ama bunları anlattıklarını bir yandan gittikçe bunu insanın, yani pareastik bir doğruluğunu e, ilgilendirdiği ölçüde anlatırlar. Mesela evrenin sırrı değildir. Evrenin sırrından iyi yaşamın kendisi çıkar isimleri. Neredeyse an hani evrenin sırrını çözüp eğer etosunda bir işe yaramıyorsa varlık tarzında bir işe yaramıyorsa bu daha sonra faydası bilgidir. Faydalı bu bilgi ikisinin bir araya geldiği yerde bilgidir. Ne olduğundan, içeriğinden farsız bir şey. Bir şey Orta çağda örnekleri mesela yani üniversitedir. Üniversite içinde paresse yok. Ne vardır? Öğretmeyle teknik vardır. Yani öğretme olan teknikte e, bilgelik vardır. Faizlerde ise şey bir şey. Paresse ile Fransız kerveleden ve kervizlerinde olduğu bir şey işte. Bir yandan kısmen kader haline gelen gelecekteki yardım geliyor, Kusurlarınızı, davatlarınızını düzeltin, kendinizi düzeltin diyen bir bilgiye dönüşüyor ve açık sözü çekiyoruz. Moderne geldiğimizde ise bu kovaya karanlık kara bu da denemeyecek tartışmaları vardır. Bir yandan da benim de ilgilendiğim halimiz nasıl bu tür etik ve politik içeriklere sahip bir doğruluğu? birbirinden balırsızlaştığı modern çağın içinde nasıl bulunacağına ilişkin de teoriyi buradan da bulabiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü modernde Paris'te, yani baktığımızda aslında tekniği nerede buluyorsunuz? Öğretmenin sesi diyelim ki yani bilir mi dedi bize? O da az önce bir küsel araştırma ve öğretim kurumlarında olanlar teknik kendisi, e, teknik pardon evet, teknik kendisi. Ki halen nerede olabilir dediğimizde e, kısmen de hani kendisinin olmayan bir geleceğe liderim, devrimci söylemlerin kendisinin olabilir. Ama bakın, Pares de kendi başına yok mu? Özgür e, yazgı biçimini almış gibi ifade edebilen bir tık devrimci söyleyebilir kendisi. Eğer mevcut yaşını doğrudan değiştirmeni söylediğim gibi, mevcut yaşının geldiğinde haline geldiğinde Paris'te yanında alakoyabilir. Keza bilgisayar kurumların içindeki tehdit olanı kendisi, öğretim yerini yerler kendisi, eğer ön yargıları, mevcut kurumların eleştirisi haline Paris'te orada girer. Bir yanda etik ve politik bağlamın içine temas eder olabilir kendisi. Bilgilik kendisi nerede? Diğer de ki ontolojilerde en iyi bir demektir. Da belki de doğru söylüyor, o da mesela Foucault'a özellikle insanın sonunluğu ve özgü olarak sonunluğunu aşan şeylerin bildiği ve moralite göründüğü bir eleştiri olduğunda olduğunu söylüyorlar Hüseyin. Ama şunu söyleyebiliriz, e, detaya girmeden söyleyebiliriz. Aslında iyi bildiğin bir şey. Modernite neden karese o zaman E tabii ki bir yandan tam da gene bizim de hani bütün felsefet tarihlerinden attığımız gibi modernitenin kendisi tam da doğrunun etik bağlamından bağırız başkasıdır. Yani şey söyledi. Daha önce antipyanın kendisinde doğruluğu hakikate ulaşmanın kendisi ve bir takım çalışmalar lazım. Kendini etik olarak da geliştirmen lazım. Mükemmelleşmen gereken bir şey oluştururken böyle modernite. Yöntemin kendisi tamamen etikten yani ya da o yöntemi kullandığında zaten hangi iktidar ilişkiliği için olduğu hangi ahlaki özlü olarak kendini nasıl kurduğu retos meselesi sorunu yok. Bu bir anlamda biz demeyiz. Biz bunu bilgimi demokratik leşmesi olarak da söylediğimiz şeyden bahsediyoruz. Yani aklı Doğruları açık böyle bilen ve özde olmam yeterlidir. Ya e o zaman burada doğrulun kendisi hiçbir açık çalışma, iktarış girişine yerini anlamaya çabalamadım. E, o zaman da, azamanda bir şey olmuş. <gülüyor> Birbir ile bağ kurmadan nerede olabilir diye baktığımızda, o zaman kısaca şunu söylüyorum. Burada ares tam nereden geliyor dediğimde, şunu söyleyebiliriz. Felsefi söylemi kendisi. Bu kadar. Bunu bir sahne olarak kurulması meselesini atlayacağım. Sadece en azından bu tür bir eleştiren söylemin bu şeyi istiyorum. Doğruluk tam da iktidar ilişkileri hakkındaki bu modern bir yandan da şunları kapardık. Bir Doğruyu söyleminin koşulları ne? Şey, değil mi? Doğruyu söyleminin koşulları ne? Doğruluğun tanımı ne? Meselesi. Burada çalıştırıp felsefe söylem bunu kökensel ağırlık yapmazdı. Dursaydı Platon e, Platon'da durmuyorsun. Platon da buradan yolu çıkıyordu. Bunu yapmazdı. Bir yerde bu burada yani kısmi spesifik söylemlerden farklı. Dengi bilimsel söylem bir yandan bir yandan olası ya da mümkün en iyi yönetim analizleri, değil mi? Politik olsun da politik analiz ya da iktidar, iktidar örgütlemenin kurallarını incelen bir analiz. Öte yandan ise ne var? Aylaki öznerinin oluşumu, ETOS hakkında. Bunu mesela diyelim ki aylaki davranış, normlar üzerinde çalışma. Bunları birbirinden ayırmadan ele almayı duydu. Ama mesele sadece tabii bunları birbirinden ayırmadan ele alma değil. Felsefi söylen, doğrult, bunları spesifik söylenlerden farklı, deyimlerine satarsan sonra bilimlerine çıkmasın veya sosyal bilimlerine düşünebiliriz kökensel olarak buydu. O zaman parasiyastik ve felsefi söylem nasıl olabilir modellikleri bulacağımızda ise şunu söyleyebiliriz. Bunların bugün şeyi nasıl alırdı diyerek yine birbirleriyle çaprazlayalım. çaprazlayalım. Bilgilik bunu nasıl alır? Birleştirme biçimlerini de adeta Foucault'un söylediği şeyleri birleştirebiliriz. E, tarzların da uyku çalını nasıl ele almalıyız bizle sana ele almalıyız çıkaracaksak doğruları yakadan. Bilgilik bunların üçünün tek bir söylem etrafında almaya çalışıyor. Bilgi, doğruluk. Doğruluk ve bilgi bir yandan da, değil mi? Etos bir yandan seyitler işkence. Hepsini tek bir söylen. İster bu dili olsun, ister başka montajları olsun, tek bir söyleniyor. Teknik olan ise bugün Angluyu baktan fasitini yaptı. Üçünü ayrı. Yaptı. Bir yerde mantı çalışsın, bir yerde politikten çalışsın, bir yerde diğer çalışsın. Karıştırmak. Ayrı ayrı ele alıyor. Ee, Kiyaret ise üçünü bir araya gelecekler. Ahlak, politik ama doğluk ileride birbir uzlaşacak diye temin Kısmi Marksizm olmaları oldu, şu oldu, bu oldu, bunlar içinde. Parasiyastlık ise eğer parasiyastik bir felsefi imkanı varsa bu üçünün hem birbirine indirgenemez olduğunu hem de üçünün birbirinden e, ayrı alınamaz, indirgenemez olduğunu tek salim aldığı, hem de birbiriyle östel olarak ilişkili olduğunu almak zorundadır. Böylece eğer bunlar kritiklerle ilişkilenecekse bir doğrultusun her zaman içinde bulunduğu iktidar koşullarından ayrı almamayı teklif eder. Dahası sadece bunun da değil. Bu iktidar sorunun kendisini ne tür mesela etik farklılaşmaları veriyor diyerek düşünüldüğü bir şey de burada etik farklılaşma şunu kastıracak. Her şeyi söylemek eşit konuşma hakkının kendisi belki de çıkması için bu alanı kururken eğer yani alana gelirsek, zorunlu şartlıdır ama yeter şartı değildir. Prato'nun iddiası da buyuruyor zaten. Eğer yani bu ikisi arasında da bazen daha iyilik ve itibar üstünlük olan doğrultuları ayrım yapacaksak Parensa bir yandan etik farklılaşma unutmuyor. Mesela daha doğruyu söylemek kadar itibarıştaki yeri ve ahlak ve özgürlüğün bundan nasıl tanımadığı meselesi olmalıdır Biliyoruz. Teşekkürler. Özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim. İkici görüşmek üzere. İkici görüşmek üzere. Senin gereklere ve akıllıkçıya karşı ideal tutulma başlıklarının Tabii tabii bu e, başlığı görünce konuşmadan sonra benim konuşmamak bu kulü parhez yazısından Seneka'nın sapıyet yazısına nasıl bağlayabilirim diye de kafamda e, konuşurken düşünmeye çalıştım. Bir yandan da konuşmamın e, süreyi yaşayacağını da düşündüğüm için bazı yorumlar yapacaktım esasında ama onu direkt geçerek ve e, metre sahip almayı doğru, doğru. hepsinin zamanı boşa harcayacak. E, konuşmamızın başlığı Seneka'ya göre Piyozof'un avama ve aktif politikaya karşı ideal tutuluyor. Şimdi tabi aynı durum burada da söz konusu. Yani doğruyu konuşmak, özgürce konuşmak, her zaman e, hakikati doğruyu, doğruyu, aynı şey olarak görülmesin dile getirmek anlamına gelmiyor. Şimdi kehanetle ilgili elbette çok söylediği şey var ama dediğim gibi ben bu konuma sadık kalayım. Seneka bir mektubunda filozofun avama karşı tutubuyla ilgili önemli bir tespitte bulunuyor. Öncelikle içi boş filozof veya bilgelik görüntüsünü amanında uyandıracağı nefretler dikkat çekiyor. Buna göre bilgi olmadığı halde bilgi gibi görünmeye çalışan, bu yüzden peşbirli bir kılık, uzun saat, batımsız bir sakal ile ortalıkta dolaşan, yani benim gibi kinik gereğine yatırılacak şekilde yeri serili yatayıyla dünyayı vursamıyormuş gibi davranan insanları eleştiriyor. Ancak mektubun devamından anladığımız kadarıyla bu güncel sorun, birbirinde de bazı filozoflarda görüyoruz. Halkın en azından yakıştırdığı sorun. Bu tür filozof bilge görüntüsündeki kişileri avamın halkın alışkın olmadığı yaşam tarzında yeri olmayan o hal ve davranışları sergiliyor olması değildir. Sorun apaçık şekilde avamın bilgeden ve bilgelikten nefret ediyor olmasıdır. Yani temelde halk bilgeden bilgenin kendisinden ve bilgelikten de ödülüyor. Orada görüntüsü bilgenin veya filozofun görüntüsü bir bahanedir. ki, Senefe burada betimlendiği gibi radikal bir yaşam tarzı olmasa da yine de alandan az da olsa farklı giyinen, benim gibi yine normal giyinen ve davranan gerçek filozof veya bilgenin de avamın tepkisini çekeceğini belirtiyor. Yani filozof kıyafete dikkat etse de esasında kendilerin avama beğendiler ona göre ölçülü bir şekilde el alınan felsefe bu Seneca'nın ifadesidir. Bu bile Abam'da nefret uyandırmaya yeter. Bu durum, Seneca'yı Abam'ın yargısı karşısında bir nevi çekinik duruyor Zira her ne kadar düşüncedeki farklılıklar kalıcıysa da görünüş bakımında filozofların Abam'dan farklı olmaması gerektiğidir. Başka ne işte, filozofun Abam'ın nefretinden kurtulması mümkün değildir. Tek yapabileceği şey ...görünüşündeki aşırılığı ortadan kaldılarak... ...bu nefreti olabilecek en alt düzeye indirmektedir. Buradan basitçe... ...Avam'ın nefreti daimi ise... ...filozofun ondan uzak durması gerektiği sonuçlarında geliyor. Ancak seneke bu noktada... ...filozof ile Avam arasındaki bu sorunlu ilişki... ...Avam'ın eğitilme zorunluluğu açısından yaklaşıyor. Nitekim filozoflar nefret eden veya korkan abanın halkın davranışı öğretmenden nefret eden veya korkan öğrencinin okuldan kaçmasına benzer. Burada aban adeta toplumsal sağdından yoksul olan, değer yargıları başkalarıyla uzlaşarak oluşturmayan bir kitledir. Buna karşı filozoflar veya bilgeler buna özel dikkat çekiyorum çünkü Senekan'ın e, dilinde bilgi eşitliği filozofdur. Yani filozofus dediğimiz de Tümce'deki filozof dediğimiz kelime sapiens dediği bilgiye denk düşer. Bazen birbirlerine kullanılır bu büyük ihtiyacıyı. Bu arada filozoflar halktan gümüne zırh bir karaktere sahip olan bir üstün sınıf gibidir. Başka bir mektubunda felsefenin halka dönük bir zanaat olmadığını belirtiyor S.H.K. Ve filozofların halkı felsefe yoluyla nasıl eğitebileceğiyle dair herhangi bir fikri veya bir hedefe dönüp bir yöntem önerisi sürmüyorlar. Bu biraz da Senekan'ın mektuplarındaki o serbest deneme üslubundan kaynaklanan bir durum. Her şeyi kanıtlamak, her şeyi detaylandırmak zorunda değil. Hala zaten felsefe ve felsefi ilkelere uygun olmayan çoğunluğun filozofların davranış ve yürümüş denilmemesi felsefe cephe alması daha çok filozofların kendileri için tehlikeli bir durum oluşturuyor. Yürümüş. Bu az önce de söylediğim gibi Filozof, avandan korkuyorsa başına bir iş geleceğini düşünüyorsa olabildiğince kendini ondan soyutlamalıdır ilk <gülüyor> Bir tekip, yine başka bir mektubunda bazen en korkulması gerekenin Avam olduğunu belirtirken filozoflara dikkatli olmalarını sıvık Bu yüzden Sinek'e göre filozoflar kişisel değerlerini, Avam'ın geleneksel değerleri arasında orta yolu bularak mutlak ve şaşmaz ideallerinden vazgeçecek Böylece avamın onları büyük olan ön yargılarının tehlike arz etmeyecek. hatta avam filozofların yaşamlarına aşağılayıcı bir gözle baksa bile bu bir sorun olmayacak. Mevcut durumda olması gereken avamın filozofların nasıl yaşadığını bilmesi, başka değişle kabullenmesidir. Bu da avama yüklenen bir e, yükümlülük olarak yorumlanabilir. Başka bir metin burada anladığımız kadarıyla Seneca filozofun avamla ...bu açıdan savaş değil, barış içinde olması gerektiğini vurgularken, ...filozof başkalarının kusurlarıyla çalışmak zorunda kaldığında... ...kendi kusurlarında gidermiş olmasının bir önemi kalmaz. Yaşamsal bir tehlike varsa, varlığınıza bir tehlike varsa... ...sizin e, felsefenizi e, savunuyor olmanızda bir anlamı yok. Bir nevi kendinizi önce güvence altına almanız lazım, özellikle üniversite. Peki, savunduğu ayak felsefesinin bir gereği olarak... Filozofun avamdan farkı nasıl anlaşılacak? Bu da bir soruluk. Yani siz eğer filozof olarak e, avamla soğuk yaşamamak için kendinizi e, avama yaklaştırırsanız bir noktadan sonra avamdan farkınız kalmayacak. Peki burada bir fark olması lazım. Yani bir filozof senekle bunu savunuyor olması gerekir. bence. Ona göre filozoftan avam özünde filozofun avamdan farkı ancak yakından bakanlar tarafından görülür ve filozofun özür dilerim. Filozofların karakterine ancak yakından bakıldığında hayran kalınır. Şüphesiz bu geleneksel değerleri kabul eden filozofun en azından nispeten kabul eden birisi tabi ki avancı bile Avam'ın karşısındaki durumuna ilişkin iyimser bir beklenti. Yani siz avama yaklaşırsanız avam da size birkaç adım atar diye bir beklenti var. Gizli bir beklenti Ancak Seneca yine filozofun avam karşısındaki durumunu ele aldığı yedinci mektubunda bu iyimserliğini korumuyor. Bir çelişki var. Zira Lüpedüs'un yani mektubun muhatabı olan karşıdaki kişinin insanın en çok neden sakınması gerektiği yönündeki sorusuna kalabalıktan yanıtını veren Seneca, kalabalığa karıştığında iyi huylarına geri dönemediğini, derli toplum yaşamının bozduğunu, kaçındığı kusurların gün yüzüne çıktığını söylüyor. Ona göre kalabalığa karışmak kötüdür. Mektu'ya binmeyin. Çünkü Dehira adlı söylediği gibi en kötünün kanıtı kalabalığın kendisidir. Yani bir şeyi en kötü Önce en kötü olduğunu kanıtı kalabalık tarafından, çoğunluk tarafından benimsenmiş olmasıdır. Direkt Seneca'nın cümlesidir. Başka de işte kalabalığın tercih ettiği bir şey olmasıdır. Seneca bu kötülüğünü denerken avamdaki hiç kimsenin filozoflara herhangi bir küsru önermeden, aşılamadan ya da habersizce onların içine atıkmadan duramayacağını belirliyor. Avan uslanmaz bir, yaramaz bir çocuk gibi. Bu yüzden, filozofun içine karıştığı insanların sayısı ne kadar çoksa sizin, yani filozofun bozulma, riski de o kadar çok artar. Senekre'ye göre, Roma'nın kurumu, kirkusu gibi halka açık mekanlarında ne kadar çok insan varsa o kadar çok gübülük veya anlardık kusur vardır. Savaşın tersi barış, askerin tersi sivildir. Ancak Senekre'ye e sivil kıyafetli olmalarına rağmen toplanan kalabalıklar arasında barış yani paks, ve dolayısıyla huzur yoktur. Sivil vatandaşlar kendi aralarında bir savaş halindedir. Bir kendi çıkarını diğerini felakete uğramasını arar. Biri kazanmak, diğeri kaybetmek zorundadır. Biri... Senekel'e göre kalabalık avam küçücük bir haz veya kazanç için dünyanın yıkıldığını görmeye razıdır. Avam topluluğu ancak bir ifadenim Senekel. Avam ancak vahşi hayvanlar tutuluyormuş. Avamın bu vahşi karakteri, onun haz objelerinden de anlaşılabilir. Nitekim arenada vahşi hayvanların insanların parçalamasını izleyen avam kalamaları, vahşi de acıkmış bir kitledir. Bu vahşi oyun sırasında kendinden geçer. Bu zevkanın başka bir mektubunda da dikkat çektiği bir durum. Halkın hoşlandığı şeylerin kırılgan ve bayıl bir zevk sunduğunu, Zira bunların dışarıdan insana zorla benimsetilen birer sevinç kaynağı olduğunu belirtiyor. Filozofun duyduğu sevinç ise böyle değildir. Sağlamdır. Gözlerini gerçek iyiyle yöneltmiş, kendinde doğal olarak bulunan ne varsa onunla mutlu olmayı başarmış insanın sevinçidir. Senekanın mektuplarının 23. mektubun 5. bölümünde geçiyor. Bu sevinç veya mutluluk anlayışı bize Aristoteles'in iyi yaşama. Evdaimon ve buna bağlı olan mutluluk. Evdaimonya kavramı ile ilgili yaklaşımını hatırlatıyor olabilir. Nitekim Aristoteles'e göre sağlık, zenginlik ve diğer kaynaklar iyi yaşamayı ve buna bağlı olarak mutlu olmayı sağlayan unsurlar olduğu için iyi yaşama arzusunu aşan, ondan daha üstün olan bir amaç yoktur. En yüce amaç Evdaimon'un kendisi gibi görünmektedir. Aristoteles bu amaca ulaşmanın tek yolunun ergo yani iş ya da görev olarak ruhun atli kısmının Erdem'e göre hareket etmesinden geçtiğini belirtiyor. Elbette burada Erdem'in niteliği ve kapsamı önem kazanmıyor. Senek ve diğer suacılarda da erdemi ile neredeyse aynı şekilde önemli görüyor. Sadece Erdem'in tanımı ve nasıl erdemli yaşanacağı konusunda ayrışıyor. Suacılar bağlamında düşünürsek kurucu zenon'dan beri doğaya uygun yaşamak yani secundum natural vivere temel erdemdir. Başka değiştir. Mutlu yaşamanın tek yolu ...en yüce iyinin kendisidir. Yani sunumun boğumdur. Tepe noktasıdır iyidir. Zira doğa tanrıyla eşitlenecek şekilde... ...tek ölçüt ve örnektir. Kendisi tanrısal akılla eşitlenen... ...doğa örnekliğindeki insan... ...aklı uygun yaşayıp tutkuları dizinleyerek ...korku, şevvet, keder... ...ve aşırı sevinç halinde olmazsa... ...tüm ahlaki kusurlardan uzak olursa... ...bilgeleşir. Bu da onun avam ile taban tabana... ...zıt bir karaktere sahip olmasını sağlar. Zaten bu dört temel unsur yani korku, şehvet, keder ve aşırı sevinç çıkarıldığında geriye zombi kalır. Çok o zombi bilgedir. Sual bilgesidir. Bir de ki göre Avam'ın beyni ve kabulleri kaçınılmaz olarak her daim bilgelerin erdem sevgisiyle çelişiyor. Seneka e bir mektubunda bu durumu Epikrosa harfettiği bir sözle ve bu söz üzerine yaptığı yorum ortaya koyuyor. Epikrosa sözü yine benim değil. Hiçbir zaman halkın hoşuna gitmeyi istemedim. Benim bildiğim şeyleri halk beğenmez, halkın beğendiği şeylerde ben bilmem. Senek aynı yerde sadece epiklosçuların değil, ve hipatetikler, akademiyacılar, ve kilitlerin de aynı düşüncede olduğunu, erdemi seven birinin avamın hoşuna gitmesini mümkün olmadığını söylüyor. Ona göre her felsefe ekolü, bireye halktan çok kendini memnun etmeyi, beğenilerin sayısından çok ağırlığı yani niteliğini önemsemeyi, İnsanlardan, tanrılardan korkmadan yaşamayı, acıları yenmeyi öğretir. Buna karşın avam, avamın tüm tercih tercihe verileri senemeye karşı olamaz kötülükler olarak görülüyor. Ne Sokrates ne de Sto aydınlarının katı savunucuları olan Romalı Kato ve Laelius kendi ilkelerini böyle kolektif bir kötülüğe karşı koruyabilir. Onlar bile koruyamaz, ki, biz hiç koruyamayız. Filozof avamın bu kötülüğüyle karşılaştırıldığında e, karşılaşıldığında iki tane tavır takınabileceğimizi söylüyorum. Birincisi Avama benzemek. İkincisi onlardan nefret etmek. Ama her iki tavırda, tümüyle benzemekten bahsediyorum. Az önce söylediğim nispeten avama ya yaklaşmak değil. Her iki tavırda yanlıştır. Filozofu Avam'dan uzak durmaya ve bir eğitim alanı olarak kendi çevresini oluşturmaya çağırıyor. Ve şöyle diyor. Seneca'nın sözü yapabildiğince kendine çekil. Yüzünü seni daha yıkılacak olan insanlara dön. Daha iyi birine dönüştürebileceğin insanları kabul et. İnsanlar öğretirken öğrenir, sen de öğrenirsin. Böylece Senekar, avamı eğitme temasına geri dönmekle birlikte eğitimin muhatabını avamdan bilgiyi daha iyi veya onun daha iyi kılabildiği insanları dönüştürüyor. Bir çevrede mümkün olan bu eğitimde muhatap yoksa yani bilge kendi başına kaldığında yine de emeğinin boşa gitmiş sayılmayacağını zira en azından ne öğrendiyse kendisi için öğrenmiş olacağını bilgiyi. Bilgenin kendine çekilmesiyle bazı kimsenin yüzünü dönmesi arasında çelişki olmadığını varsayılması, aynı zamanda bilginin toplumdan tümüyle soyuklanmaması gerektiği yardımcısı bulunuyor. Dedir ki Seneca insanın yalnız kalmaması gerektiğini Krales'in sız bir yerde dolaşan bir genç arasındaki bir diyalog açıkça ortaya koyuluyor. Krales, gence ne yaptığını sorduğunda genç olan kendi kendine konuştuğunu söyler. Bunun üzerine Krales olan kötü bir insanla konuşuyor aslında. Senep ve Kretes'in yalnızlık aleyhine olan bu yaklaşımını gerekçelendirirken toplumdan soyundanarak kendi kendine kalan insanların akılsız olduğunu ve bu şekilde yalnız kalan insanların kendilerine veya başkalarına köpül yapmayı tasarlayacağına dikkat çekiyor. Kretes'in bir listoplası, Kretes'in düşüncesi. En azından Kretes böyle düşünmüşse bile bu düşüncesini sahip ettiği eserler günümüz ulaşmadığı için, bunu bilmiyorum. Belki de işte burada metnisel açıdan söylüyorum şimdi, Senep ve Kretes'in yaklaşımını tekrarlıyor olabilir. O halde ideal olan toplumdan tümüyle soyup almamak, buna karşın toplumun çoğunluğunu oluşturan avamla aynı şeyleri canatlamamak. Toplumu <gülüyor> Zira ona göre halkın çoğunluğu kendilerini tehlikeye atan dünyevi iktirasisin peşinden gider. İnsanlar çıkarına olduğun düşündükleri her şey için başlarını belaya sokar. Burada çıkarına uygun hareket etmek kendinde kötü bir şey olarak görünmez. Sadece filozofun gerçek çıkarının ne olduğunu bilmesi gerektiği düşüncesi sağlanmış. Senepe'ye göre avamdan uzaklaşarak felsefeye sığınmak filozofun çıkarındadır. Aktif ve güncel politikayla uğraşmak, felsefeye sığınmakla edinecek olan huzurun tümüyle ortadan kaldırır. Ve felsefeye, felsefeyle ilgilenen kişinin yaşamını tehlikeye atar. Kurundaki belavetin, halkı duygulandıran ve coşkulandıran her şeyin düşmanları vardır. Oysa yalnızca avandan uzakta felsefeyle uğraşan bir kişinin başkaları tarafından kıskanılması veya küçümsenmesi mümkün değildir. Felsefenin insan yaşamında huzurlu bir uğraş olarak yer alması için bireyin politikayla uğraşmaması gerekir sonucuna varılıyor. Seneca aksi halde olacağını Roma'nın Cumhuriyet döneminin önemli politik figürlerinden olan ve çağlar boyunca Stoho felsefesini gerek düşünceleriyle gerekse davranışları ve takipçisi olduğu kabul edilen Marcus Cato'nun deneyimini örnek göstererek ortaya koydu. Cato, aktif siyasette, iç savaş sırasında, Kayser ile Pompeius birbiri savaşırken ikisine de meydan okunmuş bir filozoftur. Ve bunu ne için yapmıştır? Roma devletinin bekası için yapmıştır. İdekir, böyle bir kötü dönemde, filo böyle bir e, filozofça bir tavrı kendisini filozof denmeyen ama hareketlerinin Stoho felsefesinin temel ilkelerine uyduğunu e, daha sonraki e, otoriterde kabul ettiği Marcus iki e, önemli siyasi lidere aynı anda meydan okuması bir ahmaklıktır. Bu Seneca'nın yaklaşımı. Ancak bu da çelişkili bir durumdur. Daha sonra Seneca'nın diğer eserlerinde gördüğümüz, başka eserlerinde gördüğümüz tavra göre Seneca'nın kendi içinde çeliştiğini görüyoruz burada. Çünkü Capo'nun bu iç savaş sırasında her iki lidere karşı gelirken gösterdiği cesaret bu sefer doğa erdemi bağlamında övülür Senekat'ın. Bu şu demek oluyor, zaten Kato başka hiçbir yerde evinde otururken, işe giderken vesaire her, her forumda otururken kendi başına cesaret örneği sergileyemezdi. Ancak iç savaş gibi çok riskli bir durumda Senekat'ın deyişiyle bir efendi, bir despot, bir tran seçilirken, bir tran seçilirken Onlara karşı koyarak cesaretini sergileyelim. Ama bir arasında bunu ahmaklık olarak görürken Seneka, yani senin elinden hiçbir şey gelmez. Sen bir olsun, Senin senden dediğimiz sadece düşünce tarzın bu iki aktif siyasetin iki liderine, iki önderine karşı gelemez. Sen forundan, hatta örnek olarak da vereyim, forundan dışarı çıkılırken halkın, yani Pompeius'un ve Kayser'ın taraftarlarının ülklerine boğulmuşsun. Sen ...Roma Devleti'nin bekası için mücadele ederken... iki tarafın taraftarları... seni kültere boğulmuş. Seni senet ustan, hapisa, e, hapishaneye götürürken... ...sana eşlik etmişler. bağır çağırmışlar. Ve bu da senin... E, ...aktif siyasi, hiçbir etkinin olmadığını gösteren bir durumdur. Peki. Peki. Filozof veya bilge... ...senetle göre tehlikeyi seçen ve arayan değil... ...tehlikele karşılaştığında... ona katlanan kişi olmak zorundadır. Bu da bizim Sloan felsefesinin temelinde... Neredeyse bütün e, Stoik filozoflarda gördüğümüz bir yaklaşımdır: katlanmak, dayanmak, çile çekmek. Bu felsefenin, e, Sto felsefesinin temelinde yer alan bir erlerdir. O halde burada az önce bahsettiğim bir e, çelişki ortaya çıkıyor. Şüphesiz burada Sto'a da dikkat çekmek zorundayım. Konuşmamda aslında daha fazla detay ve örnek var ama sürekli zıtlık olduğu için toparlamaya çalışıyorum. Burada şuna da dikkat çekmemiz gerekiyor. E, Yunan örnekliği ile Roma örnekliği arasında muazzam bir fark vardır. Roma'da her şey politiktir. Yani bir bebeğin doğduğu andan ölene kadar ki Roma vatandaşıysa bütün yaşamı politiktir. Her alanda politiktir. Hatta aile, din ve politika üçgeni bir romanın temel özeti gibi anlatılabilir. Roma özel bir duruma sahiptir. Dolayısıyla burada bir filozofun, Kato gibi Romalı bir filozofun filozof olarak kalabilmesinin tek koşulu politika içinde kalıp aynı zamanda cesaret örneğini veya işte korkusuzluk örneğini veya neyse herhalde göstermesi gerekir. Politika dışında bunu gösterebileceği bir yok. Zaten Roma'daki bütün düşünürleri, Fikero'ların e, tabii ki birincisi, e, bütün filozofların, bütün düşünürlerin hatta e, birçok yazarın hepsi Roma'da memurdur. Bir şekilde devletin içinde görev almıştır. Devletin bekasını düşünmeden herhangi bir erdemi sergilemek mümkün değildir. Burada şu sonuca varmak istiyorum. Dediğim gibi bazı detayları atlıyorum süreyi, fazla da aşmamak için. Burada şunu e, dikkatle uygulamak lazım. Yani en azından bu e, bu hani hangi sonuca var, hangi sonuçlara varılabilir bunu özetliyorum. Sebeplere göre bilgi ya da filozof, kusurlarla dolu bir yaşamı deneyimleyen avandan, tüyüyle soyuklanmadan Tanrı'yla ve evrene inan, tanrısal akılla özdeşleşen doğaya uygun bir yaşamı sürmeyi amaçlar. Bu bağlamda bilge halkın beynirlerini örneksemez, kendi beynirlerini halka göre düzenlemez, kendisini, Stoğa felsefesinin sunum olan erdemli yaşama, doğaya uygun yaşama idenini gerçekleştirmeye adar. Aynı zamanda tüm insanlığı kapsayan genel bir paylaşımcı ortaklık anlayışı geliştirir. Bu anlayış, Kato örneklinde olduğu gibi, Bilginin yeni geldiğinde politika yapılmasını, cesaret servisi bilmesi için, ülkesin iyiliği için politik mücadele girişmesini ve kimi tehlikeleri göze almasını da gerektirebilir. Ancak bir politik mücadele Erdem'le bağdaşmıyorsa, insanlığa hiçbir katkı sağlamıyorsa, sadece bir takım kişilerin şahsi menfaatleri hizmet ediyorsa, bu durumda bilge o politik mücadele içinde olmamalıdır. Böyle bir durumda bilge ne kadar cesur olursa olsun, Politik ürkü ve hedefler onun cezir olmasını gerektirmeyecek kadar değersizdir. Başka bir inceleme ve tartışmanın başlatıcısı olarak bilginin devlet ve politika karşısındaki durumuyla ilgili karamsarlığını iyi özetlediğini iyi düşündüğüm Seneka'nın e, inzima üzerinden bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Şöyle diyor Seneka, tek tek tüm devletleri gözden geçirmek istesem bile bilgiye katlanabilecek ve bilginin katlanabileceği bir devlet bulamıyorum. Bilge Socrates'in marhum edildi. Aristoteles'in marhum edilmemek için kendisinden kaçtı. Atina devletine meyilli.